Muhterem efendim, Allah yolunda yapılan hizmetlerde olması gereken şeylere bakıyoruz. Sebeplere riayetle gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Böyle durumlarda ne yapılmasını tavsiye edersiniz? Tüm değişik vesilelerle arz ediyorum. bütün de arz etmeye çalıştım. Sebepler alemi içinde olduğumuz sürece ki hep sebepler alemi içinde bulunuyoruz. Allah bizi öyle yaratmış. Bu kainatta Hüküm ferma gibi görülen genel tabiat kuralları, kevni kurallar diyelim yani kozmoza ait kurallar. Biz de kozmozun, tabiatın çocuğuyuz. Yani Allah o beşikte bizi yaratmış. Onun dışında bir kısım kurallar vazederip kendimizi esas o kurallara göre idare edemeyiz. Üstad diyor ki o kainat çarplarıyla müsaadele yaptığımız zaman biz kaybederiz. Ve diğer bir taraftan da şöyle bir yaklaşımı var. Kur'an, Kainat Mescidi Kevrinde kainatı okuyor diyor. Onu dinleyelim, onu vüldüzeban edelim. Evet söz odur ona derler. Haktan gelip hak diyen Nuran Hikmet'in eşliğinden yalnız odur diyor. Demek ki biz Kur'an'ı okumakla esas şu kainat dolapları ve çakları arasında gezmeyi, tozmayı diyelim. Babam ifadesiyle yaşamayı, hayatımızı sürdürmeyi ancak o sayede temin ediyoruz. Ekosistemin bir parçasıyız biz. O düzgün olursa, biz de ona uymamız gerektiği şekilde uyarsak şayet bu mesele öyle düzgünlük içinde gider. Yok biz kendimize göre kurallar vaz edersek şimdiye kadar çok olmuş. Mesela çok eski devirlerde komünat sistemler teklif edilmiş ve insanlar onları uygulamaya çalışmışlar. Toplum içinde her cümelce sebebiyet vermişler. O bütün ortaçağ boyunca, daha eskilerde Avrupa'daki bütün işçi hareketleri, Max Bir'in kitabına bakacak olursanız, ihtilaller tarihi, hep onu gösteriyor. Değişik sistemler idare adına, ekonomi adına aynı zamanda sosyal hayat adına sistemler teklif edilmiş ve bunlar yer yer uygulanmış. Fakat hayatta bir hercümerç yaşanmış. Bunlardan ders alınmamış gibi bir proletarya rüyasına girilmiş, tobyasına girilmiş 20. asra girerken bir yerde o sistem cebri kurulmuş ve o uğurda yüz küsür milyon insan öldürülmüş hem kendilerine hem başka milletlerine. Bir yönüyle sistem adeta insanların kelleleri üzerinde, kellelerden yapılan saraylarda kurulmuş fakat gördüğünüz gibi onun bile 70 sene bile ömrü olmamış yani. O 17, oturması 19, 20 falan derseniz 85'te bitmişti iş. O bitmeyi görerek 79'lu yıllarda ben bir şey cami sohbetinde arz ettim. Yani 10 seneye kalmaz, gümbür gümbür yıkılırlar. Çünkü görünen köy kılavuz istemez esasen. Yani Ercümerç vardı orada. Ve sistem artık hazmedilemiyordu. Ölü olunca sistem, bizim ortaya koyacağımız sistem, bu tabiat sistemiyle Kozmos sistemiyle mütenakız değil de mümasil olmalı, mütemasil olmalıdır. Birbirine destek olmalı, teyit etmeli. Bu da ancak hem kainatı gören hem de bizi gören, hem kainatı yaratan hem de bizi yaratan, hem onun mahiyetini bilen hem de bizim mahiyetimizi bilen ve uygunluk noktalarını tespit eden ve bizi ona göre sevk ve idare eden birisi tarafından olur. Bu da Allah'tır Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda bir tercümandır, beşer olarak bir tercümandır. Naklettiği şeylerle, naklettiği şeylere getirdiği izahla hep bir tercümandır. Sallallahu aleyhi ve sellem, o tercümana ruhlarımız feda olsun. Şimdi yapacağımız planlar, talip olduğumuz hedefler neyse bunlar, bu esbab dairesi içinde olması lazım yani esbablar nazarı itibara alınması lazım. Orada arz etmeye çalıştım. Fevkaladeliklere hükümler bina edilmez. Fevkaladeliklere göre projeler yapılmaz. Adiyata göre yapılır, fevkaladeye göre yapılmaz. Fevkalade'den ne olur? Fevkalade'den Allah iki ekstra lütuflarda bulunur. Bu da sizin ilerlemenizi, hızınızı, gelişmenizi hızlandırır sadece. Varacağınız yere daha hızlı varırsınız. Yani siz sebeplere göre projeler yapmışsınız, oluşturmuşsunuzdur. Bir şey yapıyorken Cenab-ı Hakk'ın fevkalade de ninayeti olur. Bir tohum atarsınız toprağa, bir tane bekliyorsunuzdur, bir başak bekliyorsunuzdur. Onda da on tane buğday bekliyorsunuzdur, Birin on olmasını bekliyorsunuzdur. Bakarsınız ondan üç tane başak çıkar. Yani yumurta ikizlerinde de olduğu gibi, insanlarda da, da olur. Bakarsınız Allah öyle çıkarır yani, onlar bize aşan şeylerdir. Ölü oluyor diye biz bundan sonra hesaplarımızı biraz da ona göre yapalım dersek yanılırız. İşte orada yanılırız yani. O hesap tam yapılması lazım. Hep tarihte anlatırlar. Yani Kavalalı ta Bursa'ya kadar gel, üzerimize dayanmış, birmiş devleti alıyor şeyini. Bu dönemde yıldızlar o işte fal mal falan çok iyi göstermiyor diye doğruysa yani o dönemin insanları doğruysa. Harbe girmemişler, dolayısıyla karşı koymamışlar, çok iyi göstermiyor diye filan. Doğruysa, tarih yalan söylemiyorsa o mevzuda, bunlar yalan şeyler yani doğru olmayan şeyler. Evet, bu meselenin bir yanı bence bunu yerine oturtmak lazım. İkincisi, hani biz bir şey planlarız da nedir mesela diyelim, Allah'ın rızasını tahsil istikametinde, İlahi Kerimatullahi dünyanın dört bir yanına duyurmak. Namı ı İlahi, dünyanın dörtlü yanına duyurmak, İlah-ı bulunmak daha doğru ifadesi oluyor Bu. Şimdi birileri de ille de hani her şeye rağmen biz bu mevzuda duralım edelim falan diyorlardır. Ama bize göre de hiç makul görünmüyor. Yani o yolda yürümek hiç makul görünmüyor. Burada iki şey var. Bir o meseleyi o şekilde bir plan halinde sunan yani. Mesela bazen öyle bir şey yapıyoruz ki diyelim şu dev ülke, burayı bırak da siz 60'lı yıllara gittiğiniz zaman Türkiye'nin durumu böyleydi. Şimdi bu dönemi düşünün. Geçen de Zafer Bey burada söyledi. Kaç defa isabeyle bir iki insan getirmişlerdir. Giderken de kendiler bana hakrettiler. Bu hocanın dediklerine itiraz edemiyoruz. Çünkü ben akabuka konuşuyordum onlara. Güneş, hidrojen erlüğüme çeviriyor, şu kadar gidiyor, sarfiyet. güneşin de çoktan bitmesi lazımdı falan diyor. Onlar da oturuyorlar böyle bakıyorlar. Bunlar çok doğru ama Hocalar niye bundan bahsetmiyorlar? E, aklını çıkar hocanın cebinden, işte o zaman hakikatin cebine koy, anlayacaksın o meseleyi. İnanmıyor da. Siz oturuyorsunuz, üç saat konuşuyorsunuz, inanmıyor da. Zeki Bey bir yerde birini ikna ederiz diye getirdiği adam konuşuyor da, bağışlayın, özür dilerim Rabbim de bağışlasın. ''Şu Tanrı denen şey bir türlü aklım almıyor.'' diyor, yani çatlayacaksın burada, e benim Rabbim öyle diyor yani. Ben o beni gördüğüne, onun tarafından görüldüğüme inanıyorum ve böyle bir huzuda o saygısızlığa tahammül etme mümkün değil. Fakat içimden ağlayarak diyorum ki, ''Ya Rabbi senin hatırına katlanıyorum.'' Şimdi bu böyle diyor, ben onu dinliyorum, kendimi dinletmek için onu dinliyorum, beni dinlesin diye dinliyorum. Anlatıyorum ben uzun boylu, işte biraz biraz bahsettiğim şeyler, o her zaman beni bilenler bilirler. İşte 20-30 tane argüman var, onları arz ediyor Zaten diyor, hocam diyor, Tanrı'yı kabul etmeyen mi var, diyor. İyi ulan nere neyse, yani bir adım attı diyorsun. Fakat şu Peygamber hiçbir aklıma Haydi başlıyorsun, onu anlatıyorsun. Kader, onu anlatıyorsun bir parça, neyi anlatırsan makul diyor. Fakat şu Tanrı yine kafama takılıyor. <gülüyor> İnanın bana. Zeki Efendi'yi görürseniz sorun yani. Çünkü onun evindeciler yani itibari. O kadar çok vaka var ki böyle. Getiriyorsun bir adam bir şey anlatacağız. Şimdi o şartlara bakınca, o esbaba bakınca bunlarla ne olur falan diyor insan. O gün Türkiye'de de öyle diyordu. Ya, siz ne yapıyorsunuz yani? İneyle kuyu kazıyorsunuz. Bununla mesafe alınmaz ki. Beyhude yoruluyorsunuz. Havanda su dövüyorsunuz diyorlar. Fakat gördüğünüz gibi hiç öyle olmadı yani. Bu Amerikaya arkadaşlar gelirken, ilk defa gelirken bana onu da bahsediyorum. Bir arkadaşımız dedi ki, ne yani hocam Amerikaya Müslüman mı yapacaksınız? Ya benim vazifem değil. Benim vazifem onu anlatmaktır. Usulünce şartlara, konjonktüre göre onu anlatmaktır benim vazifem. Kabul ettirmek Allah'a ait bir şeydir. Ama sahabiler dünyanın dört bir yanına ayrılırken, giderken, irşad etmek için giderken, hiç böyle bir hesapları yoktu. Biz gider anlatırız kabul ederlerse ederler, şey etmezlerse şey etmezler. Arzın yarısından fazlası onları dinledi. Beşerin beşte üçü o dönemde yani. Onlara teslim oldu. Kimisi Müslüman oldu, kimisi teslim oldu. Vesayete girdi yani. Şimdi bahçeden yani burası niye olmasın ki? Cenab-ı Hak şartlarını hazırladığı zaman onlar da olur. İşte görüyorsunuz burada esbaba takılma var yani. Meseleyi gözünde büyütme var. Olmaz gibi görme var. Çok esvapperestlik bu. Allah'ın inayetini neyse bakatmadan, kendi vazifesini nazara almadan meselelere böyle bakınca materyalistler gibi düşünür orada. Her şeyi böyle tabi esbab içinde müteala eder. Bir naturalist olur. Hiç farkına varmadan. Şimdi onlar bize alakadar etmez yani. Türkiye öyle bir dönemden geçti. Bugün dünyanın değişik yerlerinde siz Rusların hakim olduğu bir dönemde Orta Asya'da o kadar okul açacağınız ihtimal veriyor muydunuz? O perdeyi siz yırtmadınız. Orada o devletlerin oluşmasını siz temin etmediniz. Bunlar hep Allah yaptı Celle Celaluhu. Sizi de fırsat sünuh edince, doğunca oraya sevk etti. Gittiniz bak, onu da siz yapamazdınız. Bunu ihtimal hesaplarına göre Fekhamedeki bir konferansa arz ettim ben. Yani milyonda bir ihtimal hesaplarına göre bir vakadır o. Çünkü o insanlar sizi kabul etmeyebilirlerdi. Şüphelenebilirlerdi. Şimdi siz böyle bir ortamda üstünü kabul gördünüz ve Türkiye'de size destek çıktı, esnaf size destek çıktı. Çok yerde arkadan geldi, sizi desteklediler. Sizin gönüllerinizin o işe mütevat etmesi ayrı bir meseleydi. Anneniz, babanız filan çıktınız gittiniz oraya. Bazılarınız evlenip eşinizi orada bırakıp öyle gittiniz. Götürmediniz bir 2 sene. Bunlar hepsi o kadar büyük şeyler ki, bunları üst üste yığdığınız zaman biraz matematikten anlıyorsa şayet. Bunlar öyle bizim çehtimizde, gayretimizde, oradaki ortamla olacak şeyler olmadığını görürsünüz. Çünkü bunlar oldu, Asya'da da oldu. Uzak doğuda da oluyor. Hatta arkadaşlar gitler Allah'ın izni inayetiyle Çin'de kariyer yaptılar, masır yaptılar, doktora yaptılar. Kendilerine göre bir çevre edindiler. Onlar bile çevre edindiler. Amerika'da da olur bu. Almanya'da da olur bu. İngiltere'de de olur. Şu anda size hoşgörü adına sizin mesajlarınıza sizin onlara doğru gitmenize karşı mukabelede bulunup gelenler cevabı sevap verenler Bence gelecek adına çok önemli şeyler müjdeleri gibi geliyor bana Ama bu dışarıda verdiğimin başında da ifade edildiği gibi sabırlı olmak lazım sabır değil tasabur düşüncesi içinde bulunmak lazım yani sabır taşını çatlatacak kadar bu mevzuda kararlı olmak lazım Bir Bir de tabassur. Çok ciddi. Basiret yetmez yani. Bu işleri basar görmez. Basiret sezebilir. İnsanın iç müşahedesi sezebilir. Fakat bana göre o da yeterli değil. Basireti tekerlüflü o kip içinde ifade ederek tabassur demek lazım. Derinlemesine yüz sene sonrasını hesaba katarak ona göre stratejiler, ona göre planlar oluşturmak suretiyle sabırla bekleyeceksin. Bir tavuk yumurtalar üzerinde 20 gün bekliyor, civciv çıkacak altından civciv. Siz yeryüzünde çok yeni bir oluşum bekliyorsunuz yani şayet. Yeni bir düşünce, yeni bir akım, yeni bir insani telakki, dünyaca kabul edilen yeni bir kültür şayet bekliyorsanız bunlar çarçabuk olacak şeyler değil. O sultanım, Osmanlılar bile kendilerini ifade etmeleri kuruluştan ancak 150 sene sonra mümkün olmuştur. Hele Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin gelişi oraya, bu da İşin içine katacak olursanız 180 sene yapıyor. Çünkü İstanbul'un fethi Osman Bey, Osman Bey, Osmanlı Beyliği, Osmanlı Beyliği İstanbul fethedileceği ana kadar. Ondan sonra imparator onlar diyorlar. Çünkü kendileri emperyalist. Böyle ülkeler alınınca, işte onlar vesayete alınınca, reaye olarak ele alınıp, üzerlerine çullanınca onların öyle diyorlar. Yani emperyalizm, bunlar da imparator diyorlar yani. Demek ki o zaman kabul oluyor İstanbul'un fethi. O da 150 seneden fazla işte bir de onu da hesap edersek 180 sene gibi bir şey. Sonra nevzuhur bir şey de değil o mesele. Çünkü Konya'da Selçuklu hükümdarları vardı. Osmanlılar oraya geldiğinde Kevkubat vardı. Sonra Keyhusev vardı. Ve onlardan hep destek aldılar yani. Beylik olarak destek aldılar. Bölgede Müslümanlar vardı. Tekfurlarla savaşıyorlardı Müslümanlar onlarla beraberdi. Ama Allah'ın izniyle, inayetiyle oldu. Dünya çok geniş. Bir demir öyle 50 senede, 100 senede dünyanın her yerinde sesinizi duyurmanız, kendinizi ifade etmeniz ve kültürünüzü onlara kabul ettirmeniz öyle çok kolay olacak şeylerden değil. Bu açıdan bir de meselelerin bu yanı var. Yani siz sebepler dersiniz, hani sebepler için imkansız gibi görülüyorlar. Fakat siz imkansız görürsünüz ama o meseleler hadisatından mümkündür fakat o mümkün oluşması için o kadar zamana o kadar imkana o kadar şeraitin tahakkukuna ihtiyaç vardır Allahu alem bisawab böyle mercu